Şimdi bir an durup düşünelim. İş yerindeki müdürünüze, belki nişanlınıza, tuttuğunuz siyasi lidere, hatta hayranı olduğunuz bir sanatçıya duyduğunuz o yoğun, hani bazen mantık dışı bağlılığın, aslında tasavvufta yüzlerce yıldır konuşulan o rabıta kavramıyla aynı sinirsel yolları kullanıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte tam da bu noktada elimizdeki kaynaklar bu sarsıcı soruyu merkezine alan inanılmaz kapsamlı bir raporu işaret ediyor. Ve bu raporun yaptığı şey adeta farklı kıtalarda konuşulan dilleri anında tercüme etmek gibi. Bir yanda psikoloji, nörobiyoloji, sosyoloji gibi modern bilimler var. Diğer yanda da İslami ilimler, tasavvuf gibi kadim bilgelikler. Rapor diyor ki, bu iki dünyada aslında aynı temel insan gerçeğinden bahsediyor. O gerçek de bağlanma ihtiyacı. Evet, bizim de bu derinlemesine incelemedeki amacımız bu laporun o sarsıcı ana tezini sizin için e, parçalara ayırmak. Ve tez aslında çok net. Diyor ki, rabıta yani bağlanma, beynimizde doğuştan gelen bir donanım, bir nevi işletim sistemi gibi. Hı hı. Ama bu işletim sistemine hangi yazılımı yükleyeceğiniz tamamen size kalmış. Hangi niyetle kime veya neye bağlandığınız kelimenin tam anlamıyla hayatınızın yönünü belirliyor. Bugün bir dervişin vecd halinde hissettiği o coşkuyla bir rak yıldızı hayranının konserdeki çığlığının beynin aynı kimyasal havuzundan nasıl beslendiğini ortaya çıkaracağız. Ve daha da önemlisi... Bu güçlü bağ yanlış adrese yönlendirildiğinde yani o kalp hortumunu tabiri caizse zehirli bir kuyuya daldırdığınızda sonuçlarının ne kadar yıkıcı olabileceğini de somut hatta ürkütücü verilerle göreceğiz. O zaman en temelden başlayalım. Bu rabıta kelimesi kulağa çok mistik, çok uzak geliyor olabilir. Geleneksel tanımı nedir? Rapor bunu nasıl ele alıyor? Geleneksel tasavvufi tanımına baktığımızda müridin yani öğrencinin kalbini mürşidine yani manevi rehberine bağlaması anlamına geliyor ama bu sadece bir saygı duruşu değil aktif bir zihinsel eylem. Onun suretini zihninde canlandırarak ondan manevi bir feyiz yani pozitif bir hal, bir ilham akışı beklemesi. Rapor bu sürecin üç temel direği olduğunu söylüyor. Birincisi muhabbet, yani rasyonel sınırları aşan yoğun bir sevgi. ikincisi tahayyül, o kişiyi zihinde sürekli canlı tutma hali ve üçüncüsü belki de en kritiği teslimiyet. İşte raporun asıl bombayı patlattığı yerde burası sanırım. Diyor ki bu mekanizma sadece tekkeye, dergaha özgü bir şey değil. Hepimiz her an, Farkında olsak da olmasak da birilerine veya bir şeylere rabıta halindeyiz. Kesinlikle. Rabıt bunu evrensel bir insan deneyimi olarak ele alıyor ve hayatımızdaki bağları üç ana kategoriye ayırıyor. Birincisi, tabi rabıta. Bu en temel, en doğal olanı. Anne ile çocuk arasındaki o kopmaz bağ. Eşlerin birbirine duyduğu sevgi. Bunlar gibi fıtri yani doğamıza kodlanmış bağlar. Anladım. Hayatın doğal akışı içindeki bağlar. Aynen. İkincisi süfli rabıta. Süfli aşağı, alçak demek. Yani kişiyi aşağıya çeken, alçaltan şeylere duyulan tutkulu bağlılık. Kumar bağımlılığı, makam hırsı, para tutkusu, hatta toksik bir ilişkiye saplanıp kalmak. Bunların hepsi bu kategoriye giriyor. Üçüncüsü ise manevi rabıta. Bu da geleneksel tanıma en yakın olanı kişiyi daha iyi bir insan yapma potansiyeli taşıyan, onu ilahi olana yaklaştıran, bir rehbere, bir ideale, bir öğretiye duyulan sevgi ve bağlılık. O zaman en başta verdiğimiz müdür örneği bu üç kategori arasında gidip gelebilir anladığım kadarıyla. Mesela müdürünüzü mesleki gelişiminiz için bir usta, bir mentor olarak görüyorsanız bu tabii bir bağ. Ama bütün rızkınızın, Geleceğinizin onun iki dudağının arasında olduğuna inanıp e, patolojik bir korkuyla ona bağlanıyorsanız rapor bunun tehlikeli bir şekilde süflü bir bağ dönüştüğü uyarısını yapıyor. Sınır inanılmaz ince. Çok doğru. Ya da sporu olan bağlılık. Sağlıklı kalmak, disiplin kazanmak içinse bu kesinlikle tabii. Hatta manevi bir boyuta bile ulaşabilir. Ama bir beden takıntısına dönüşüp, tüm sosyal hayatınız yok etmeye başlarsa, işte o zaman süfli bir rabıtanın alanına girmiş olursunuz. Bu sınıflandırma bile tek başına oldukça aydınlatıcı. Ama raporun asıl büyüleyici tarafı, bu yüzlerce yıllık kavramların modern batı bilimindeki yansımalarını tek tek göstermesi. Evet, işte burası iki dünyanın buluştuğu yer. Rapor, üç temel modern psikolojik kavramının altını çiziyor. Birincisi... Özdeşim kurma, yani identification, hayran olduğumuz, bağlandığımız bir başkasının özelliklerini, düşünce tarzını hatta jestlerini bile farkında olmadan kendi benliğimizin bir parçası yapmak, bu tasavvuftaki fena fişe, yani şehhte yok olma halinin birebir psikolojik karşılığı. Yani bu bildiğimiz rol model almak meselesinin çok daha derin, neredeyse hücresel bir versiyonu, onun gibi olmak, onunla bir olmak. Tam olarak bu. İkincisi Freud'un meşhur aktarım teorisi (transference). Geçmişteki otorite figürlerine genellikle anne babamıza karşı geliştirdiğimiz o karmaşık duyguları bugünkü otorite figürlerine yansıtmamız. Yani durup dururken müdürünüzden aşırı çekinmenizin sebebi aslında çocukken babanızdan çekinmeniz olabilir. Beyin eski bir dosyayı yeniden açıp bugünkü patronunuzun yüzüne yapıştırıyor. Üçüncüsü de günümüz dünyası için belki de en geçerli olanı para sosyal etkileşim. Kesinlikle bu bir ünlüyle bir sosyal medya fenomeniyle veya bir kurgu karakterle kurduğumuz tek taraflı ama bizi tamamen gerçek hissettiren o yoğun duygusal bağ. Onun başarısıyla mutlu oluyor onun derdiyle üzülüyoruz oysa onun bizim varlığımızdan bile haberi yok. Ama beynimiz için bu bağ iki taraflı bir ilişki kadar gerçek kimyasallar salgıdıyor. O halde en başta sorduğumuz o bir futbolcuya rabıta yapılır mı sorusunun cevabı, raporun dediği gibi ilahiyat açısından belki hayır ama psikolojik ve nörolojik olarak kesinlikle evet. Beyin hayran olduğu şeyi model alıyor ve ona giden sinirsel yolları rapt ediyor. Yani kelimenin tam anlamıyla birbirine bağlıyor, güçlendiriyor. Ve şimdi bu rapt etme işleminin beynin derinliklerinde, o ıslak donanımın içinde nasıl gerçekleştiğine bakacağız. İşte burası işin gerçekten hani inanılmaz bir hal aldığı yer. Beynimizin bu işi nasıl yaptığını anladığımızda raporun en kışkırtıcı iddiası da anlam kazanıyor. Beynimiz için kutsal bir bağ ile seküler yani dünyevi bir bağ arasında neredeyse hiçbir fark yok. Mekanizma tıpatıp aynı. Aynen öyle. Rapor nörobiyolojik bulguları masaya yatırıyor. Her şey beynin en ilkel ve en güçlü sistemlerinden birinde, ödül sisteminde başlıyor. Özellikle de ventral tegmental alan yani VTA ve caudat çekirdek denilen bölgelerde. Bir saniye bu isimler kulak tırmalıyor. Ortalama bir dinleyici için bunu biraz basitleştirelim. Beynimizin ödül merkezinden mi bahsediyoruz? Yani VTA ve k-dot çekirdek beynimizin bunu istiyorum git ve al diye bağıran motoru gibi mi? Harika bir benzetme. Tam olarak öyle. Ve bu motorun yakıtı da meşhur dopamin. Ama yaygın kanının aksine dopamin bir haz kimyasalından çok bir arzu etme, beklenti ve motivasyon kimyasalıdır. Sizi koltuktan kaldırıp hedefe doğru harekete geçiren... O yolda odaklanmanızı sağlayan şey dopamindir. Peki rapor bu motorun farklı durumlarda nasıl çalıştığını nasıl gösteriyor? FMRI yani fonksiyonel MR görüntüleme örnekleri sanırım bu noktada devreye giriyor. Evet ve sonuçlar gerçekten sarsıcı. Mesela delicesine aşık bir insanın beynine FMRI cihazına sokup ona sevgilisinin fotoğrafını gösterdiğinizde o bahsettiğimiz VTA ve kavdat çekirdek bölgeleri adeta alevleniyor. Onu görme, ona ulaşma arzusu buradan pompalanıyor. Şimdi sıkı durun, dini bir vecd halinde, yani bir insanın kendini Tanrı'ya çok yakın hissettiği o derin manevi anlarda yapılan beyin taramalarında da yine aynı bölgeler, özellikle kavdat çekirdek, benzer şekilde aktifleşiyor. Bir dakika, bu iddia biraz hassas bir zeminde. Yüzyıllardır süren derin bir manevi tecrübeyle romantik aşkı aynı nörolojik temele oturtmak... Rapor bunu neye dayanarak bu kadar net söylüyor? Kanıtlar bu kadar güçlü mü? Soru çok yerinde. Raporda bu hassasiyetin farkında. Ama en çarpıcı, en yoruma kapalı kanıt bir sonraki deneyden geliyor. Fanatik Apple kullanıcılarına, yani markayla derin bir duygusal bağ kurmuş kişilere Apple ürünlerinin resimleri gösteriliyor ve sonuç beyinlerinin Dindar insanların dini sembollere verdiği tepkinin birebir aynısını verdiği gözlemleniyor. Yine kavdat şekirdek aktivasyonu. Beyin için bir iPhone logosuyla kutsal bir sembol arasında deneyimin yoğunluğu ve arzu mekanizması açısından bir fark yok. Bu delici bir şey. Yani bir gencin hayranı olduğu popstarın konserinde çığlık atarken yaşadığı o kendinden geçme haliyle, bir müridin şeyhini gördüğünde yaşadığı manevi heyecan, Aynı nörokimyasal havuzdan besleniyor. Beyin, kutsal etiketini objenin kendisine değil, bizim o objeye yüklediğimiz anlama ve bağlılığın yoğunluğuna göre yapıştırıyor. Ve işin bir de güven boyutu var. Rabıta sadece arzu ve heyecan değil, aynı zamanda teslimiyet demiştik. Burada da devreye bağlanma hormonu olarak bilinen oksitosin giriyor. Oksitosin sosyal bağları güçlendirir, korkuyu azaltır, güveni artırır. Ve en önemlisi biz duygusunu pekiştirir. Raporun bu konudaki siyasi miting örneği çok çarpıcıydı. Evet. Binlerce kişiyle aynı anda tek bir ağızdan bir lider için slogan atmak... Kollektif bir oksitosin salınımına yol açıyor. Bu kimyasal kokteyl beyinde biyolojik bir kör güven hali yaratıyor. Bu haldeyken o lidere ve o gruba yönelik eleştirel veriler rasyonel bir süzgeçten geçirilmek yerine bize yönelik bir düşman tehdidi olarak algılanıyor ve savunma mekanizmaları anında devreye giriyor. Beynimiz bizi bağlandığımız şeye karşı biyolojik olarak korumaya alıyor. Bu tüyler ürpertici, demek ki bu kimyasallar sadece bizi bir şeye çekmekle kalmıyor, aynı zamanda bizi ona karşı kör ve savunmasız da bırakıyor. Peki bu durum bizi uzun vadede nasıl şekillendiriyor? Raporun en can alıcı kavramına geliyoruz sanırım. Hal transferi. Tam olarak öyle bağlandığımız şeyin halinin yani ruh durumunun karakterinin alışkanlıklarının bize geçmesi bu mekanizmayı en iyi açıklayan teori ise ayna nöronlar mirror neurons. Birini izlediğimizde örneğin birinin kahve içtiğini gördüğümüzde beynimizdeki bazı nöronlar sanki o kahveyi biz içiyormuşuz gibi ateşleniyor. Bu empati kurmamızı, bir ustayı izleyerek bir mesleği öğrenmemizi sağlayan temel mekanizma değil mi? Aynen. Başkasının acısını hissetmemiz, bir hareketi taklit ederek öğrenmemiz hep bu sayede. Ancak raporun altını kan kırmızı bir kalemle çizdiği kritik nokta şu. Bu mekanizma ahlaki olarak tamamen kördür. Neyi kopyaladığına aldırmaz. Bu inanılmaz. Yani beynimdeki bu... Kopyala yapıştır sistemi bir bilgeyi bir sanatçıyı izlerken de bir suç filmindeki acımasız bir karakteri izlerken de aynı şekilde mi çalışıyor? İyiyi kötüden ayıracak bir filtresi yok mu bu mekanizmanın? Hiçbir filtresi yok. Neyi en çok ve en yoğun şekilde izler, düşünür, hayal ederseniz ayna nöronlarınız o şablonu kopyalamaya başlar. Sürekli olarak bilge ve sakin bir rehberi düşünürseniz, beyniniz bu huzur şablonunu kopyalar ve sinir sisteminizde sakinliğe giden yolları güçlendirir. Ama tam tersi, sürekli olarak depresif, öfkeli veya madde bağımlısı bir rok yıldızını model alırsanız, beyniniz bu patolojik şablonu da aynı sadakatle, aynı verimlilikle kopyalar. Beyin, rol modelin yıkımını kendi kaderi gibi kodlamaya başlıyor. Kalbin hortumunu nereye bağlarsan, oradan ne geliyorsa onu çekiyorsun. İyi ya da kötü fark etmiyor. Aynen öyle. Hal transferi, iyiye de kötüye de çalışabilen yer çekimi gibi tarafsız bir biyolojik yasa. Eğer mekanizmanın ahlakı yoksa, bu kopyalamanın sonu nereye varabilir? Bu kalp hortumunu yanlış yere bağlamanın sonuçları ne kadar ciddi olabilir? Burada artık masum bir hayranlıktan değil, hayatı tehdit eden bir mekanizmadan bahsediyoruz. Raporun bu konudaki en trajik ve somut bulgusu sosyolojide Werther etkisi olarak bilinen yani kopya intiharlar olgusu. Mekanizma tam da konuştuğumuz gibi işliyor. Hayran idolüyle o kadar derin bir özdeşim kuruyor ki idolün ölümü kendi varoluşunun, kendi hikayesinin sonu gibi hissediliyor. Rapor bunu tasavvufi bir terimle acı bir gönderme yaparak fenafil idol diyor. Yani idolde yok olma. Bu çok sarsıcı bir ifade. Peki veriler ne söylüyor? Bu sadece teorik bir risk mi? Maalesef değil. Rapor, Kore'de çok sevilen bir aktrisin intiharından sonraki dönemi inceleyen bir çalışmayı referans gösteriyor. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından aktrisin kullandığı yöntemin aynısını kullanarak intihar edenlerin sayısında tam olarak %155'lik bir artış tespit edilmiş. %155. Bu rakamı bir an sindirmek lazım. Bu bir hikayenin, bir rol modelin kelimenin tam anlamıyla ölüm kalın meselesi haline gelebildiğini gösteriyor. Bu artık bir fikir değil, gerçek bir halk sağlığı sorunu. İdolun seçtiği çıkış yolu hayran için de meşru ve taklit edebilir bir seçenek haline geliyor. Ayna nöronlar burada en karanlık işlevini yerine getiriyor. Kesinlikle. Peki ya tam tersi? Bu kadar tehlikeliyse hiç bağlanmamak daha hangi bir seçenek değil mi? Rapor sadece aşırılığın değil, yokluğunda bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Çok önemli bir nokta, rapor bağlanmaktan kaçınmanın da bir çözüm olmadığını vurguluyor. Hiç bağlanamamak, yani derin ve anlamlı bir bağ kurma kapasitesinden yoksun olmak da başka patolojilere yol açıyor. Derin bir varoluşsal yalnızlık, öğrenme güçlüğü, çünkü model alacak, taklit edecek bir usta yok ve en nihayetinde de sadece kendine hayran olan, başkasının iç dünyasını göremeyen narsist bir kişilik yapısı. Bağlanmak bir seçenek değil, bir ihtiyaç, sistem boşluk kabul etmiyor. Toparlayacak olursak, raporun bize söylediği şey şu, bağlanmak, yani rabıta kurmak, bir opsiyon değil, bir fabrika ayarı. Biyolojik ve psikolojik bir ihtiyaç. Ve bu sistem boşluk kabul etmiyor. Kalbinizi siz, bilinçli olarak, ahlaki, yapıcı ve sizi yükselten bir kaynağa bağlamazsanız, o, otomatik olarak sizi en çok eğlendiren, en çok korkutan veya nefsinizi en çok okşayan bir figüre, bir markaya, bir akıma veya bir ideolojiye bağlanacaktır. Ve raporun belki de en dokunaklı tespiti bu. Buna, modern insanın trajedisi diyorlar. Şunu söylüyor, biz rabıtayı reddetmedik, sadece adresini değiştirdik. Eskiden manevi rehberlere, ustalara, bilge insanlara yani ruhun derin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kaynaklara yönelen bu güçlü enerji. Şimdi popüler kültür ikonlarına, siyasi liderlere hatta markalara yöneliyor. Ancak bu yeni adresler insan ruhunun anlam, ebediyet, ahlaki bütünlük gibi en temel ihtiyaçlarını karşılama kapasitesine sahip değil. Bu da... Raporun ifadesiyle süfli rabıta bolluğu içinde devasa bir manevi açlık yaratıyor. Bu yüzden bu derinlemesine inceleme size basit ama hayatınızı değiştirebilecek bir ödev veriyor. Kime hayran olduğunuza, gün içinde zihninizde en çok kimi misafir ettiğinize ve kimin sözünü sorgusuz sualsiz kabul ettiğinize çok dikkat edin. Zihninizdeki o içsel rol model kim? Kiminle zihinsel bir mesai harcıyorsunuz? Çünkü o mesai sizi yavaş yavaş hücre hücre o şeye dönüştürüyor. Kesinlikle. Ve bu noktada sizi raporun sonunda yer alan ve hepimizi düşünmeye sevk edecek o güçlü ifadeyle baş başa bırakalım. Unutmayın o eski söz kişi sevdiği ile beraberdir der. Raporun tüm bu bilimsel verilerle gösterdiği şey bu beraberliğin sadece bir sonraki hayatta, ahirette değil tam şu anda... Bu dünyada, her an, psikolojik ve karaktersel bazla gerçekleştiğidir, insan, rabıta kurduğu şeye dönüşür. Peki siz, kive dönüşüyorsunuz?